Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri Vahlu l min lisani yafqafu qawli Rabbi zedni ilmen ve fehmen ve alhaqni bis salihin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadur ma ismihi shay'un şey fil ardi fil ve la fis Değerli müminler. yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Ve min اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَا آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ Onun ayetlerindendir ki o sizi eşinizle birlikte yaratmıştır. Sizi eşinizle birlikte onda huzur, sükunet bulasınız diye yaratmıştır. Ve aranıza sevgi, ülfet, muhabbet, saygı, İlişkisi, muamelesi, nimetlerini var etmiştir, yaratmıştır. Zira sevgi dediğimiz duygusal olay Allah'ın yaratmasıdır. Saygı, sevgi, muhabbet, ülfet, aşk hepsi Allah'ın yaratmasıdır. Bir nimet olarak Allahu Teala bunu var etmiştir. Çünkü sevgisi olmayan, sevgiden mahrum kalan insanların nedenli zor psikolojik problemlere düştüğünü hepimiz görmekteyiz. Etrafımızda görmüş olduğumuz birçok bunalım, stres, depresyon veya diğer psikolojik haller, bozukluklar, ruhsal bozukluklar bunların temelinde sevgi eksikliği vardır, sevginin yokluğu vardır, itilmişlik vardır, dışlanmak vardır, zulüm vardır, saygısızlık vardır. İşte bu. Sevgisizlik, saygısızlık, zulüm, dışlama, öteleme, kötüleme gibi bir takım kötü hasletler bir topluma hakim olursa o toplum felah olmaz, felah bulmaz. Yine bu kötü hasletler bir aile içerisinde kol gezerse o aile içerisinde birlik beraberlik olmaz, sevgi saygı olmaz. O aile aile olmaktan çıkar birbirinin düşmanı canavarlar haline gelirler. O yüzden sevginin, saygının, ülfetin, muhabbetin yok olduğu yerlerde aile içi cinayetler, aile içi kavgalar, aile içi yaralanmalar, yaralamalar gündeme gelmektedir. Demek ki Allah'ın vermiş olduğu sevgiyi, saygıyı Ülfeti yerinde kullanamıyoruz. Hak edenlere veremiyoruz. Heva hevesimiz bunu engelliyor. Bencilliğimiz bunu engelliyor. Diğer gam olmayışımız bunu engelliyor. Öyleyse insanların onuruna saygı duymak, insanların kişiliğine saygı duymak, insanların Düşüncesine mümkün mertebe saygı duymak bir Müslümanın erdem noktasında en büyük görevleri arasındadır. Bunlar olmadıkça saygı sevgi muhabbet olmadıkça hoşgörü olmadıkça ne o toplumda birlik beraberlik olur ne de o toplumu oluşturan ailelerde birlik beraberlik söz konusu olmaz. Değerli kardeşlerim. İnne fî zâlike le âyât bi gavmin yetefekkarûn Allah'ın sizi ve sonra siz, sizin eşinizi yaratmış olması, aranıza aşk koyması, sevgi muhabbet koyması, sorumluluk koyması Allah'ın ayetlerindendir. Düşünen bir kavim için. Düşünen bir insan bunun Allah'ın en büyük ayetlerinden biri olduğunu anlar. Çünkü hiç kimse bir duyguyu, bir hissi yaratamaz. Birçok maddeyi yaratamadığı gibi, hiçbir maddeyi yaratamadığı gibi. Maddi ve manevi alemde Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Allah'ın maddi alemde yaratmış olduğu varlıklar ile manevi alemde yaratmış olduğu unsurlar Allah'ın varlığına, birliğine, azametine, yüceliğine delalet eder. Ama düşünen insanlar için. Düşünmeyen bir insan için güneşin her gün doğudan doğması, batıdan batması hiçbir şey ifade etmez. Çünkü o insan düşünmüyor. Zannediyor ki bu böyle oldu, böyle gidiyor işte. Halbuki düşünen insan der ki bu düzeni koyan bir Allah var. Bu düzeni koyan bir varlık var. O da Allah'tır. Güneşi saatinde doğu, eksiksiz bir şekilde doğudan doğduran, batıdan battıran, hayatı sürdüren, hayatın yürümesi için gerekli bütün gereklilikleri ortamı hazırlayan bir varlık var der düşünen insan. Düşünmeyen insan içinde nimetler içerisinde boğulsa bile bunun nereden geldiğini, niçin kendisine verildiğini asla fark edemez. Düşünmeyen insan hayvandan daha aşağı noktadadır. Çünkü hayvanlarda da belli bir nebze kendilerine nasip verildiği kadar bir düşünce vardır. Hayvanlar Allah'a ederler Hiçbir hayvan kafir değildir. Hiçbir hayvan kafir değildir. Hiçbir cansız varlık, cansız deriz, düşünemez deriz, dağlar, taşlar, değil mi? Bu varlıkların da Allah'ı tesbih ettiği Kur'an'da yazılı. Tesbih ediyorsa onların da varlıklarından haberdar olduklarını söyleyebiliriz. Kendi varlıklarından haberdar olduklarını söyleyebiliriz. O zaman dağlardan, taşlardan veya hayvan aleminden veya nebatat aleminden, bitki aleminden hiçbir varlık kafir değildir. Asla kafir değildir. Asla asi değildir. Asla sınırlarını aşmaz. Aşamaz. Kendilerine o yetki verilmemiştir sadece insan ve cinler kendilerine verilen cüz'i irade özgürlüğünü kötüye kullanan iki varlık halinde görülmektedir değerli kardeşlerim. O yüzden Allah'ın insanlara nimet olarak bahşetmiş olduğu akıl onlar için bir felaket unsuru olarak kullanılmamalıdır. Akıl tefekkür Ancak ve ancak insanı Allah'a yaklaştırmalıdır. Akıl ve tefekkür ancak ve ancak insanın kendini bilmesi, Rabbini bilmesi için bir araç, bir vesile olarak görülmelidir. İnsanın Allah'a ibadet edebilmesi, en güzel şekilde Allah'a ibadet edebilmesi, ona yönelmesi, en güzel şekilde onun razı olacağı şekilde ona kulluk Edebilmesi için gereklidir bu akıl. Bunun için kullanılmalıdır. Yoksa nasıl inkar edelim, nasıl isyan edelim, nasıl asi olalım, nasıl zalim olalım, nasıl haramzade olalım, nasıl günaha girelim, nasıl kötülük işleyelim diye bize verilmiş olan bir mekanizma, değildir. Tam aksine bir nimet olarak verilmiştir. Güzelliklere, güzel nimetlere, doğrulara, hakkaniyet ölçülerine bizi götürmesi için bize verilen en önemli nimettir. Bu nimeti lehimizde kullanmamız bizden isteniyor. Aleyhimizde kullanmamız değil. Bazı insanlar kendilerine verilen aklı aleyhlerinde kullanıyorlar. Bazı insanlar akıllarını nasıl iyilik eder ederim, nasıl helalinden çalışırım, nasıl helalinden kazanmış olduğum mallardan fakir fukaraya infak ederim, yardımcı olurum diye aklını bu yolda, iyi yolda kullanırken, bazıları ise nasıl haram harama giderim, nasıl çalarım, çarparım, nasıl insanların ırzına Leke getiririm Nasıl insanların maneviyatını kirletirim Onurlarını kirletirim Nasıl ailede fesat, fitne çıkartabilirim Nasıl o toplumda fitne ve fesat çıkartabilirim Nasıl o toplumda her türlü hayasızlığı, edepsizliği yayabilirim diye O aklını kullanıyor bazı insanlar ki Bunlar işte ...kendilerine zulmeden insanlardır. Akıllarını göğüslerine saplanan bir bıçak olarak algılayan ve o şekilde görevlendiren zavallı insanlardır. O insanlara verilen akıl onların aleyhinde olmuştur, lehinde olmamıştır. Zira onlar akıllarını lehlerinde olabilecek şekilde değil... Aleyhlerinde olabilecek şekilde kullanmışlardır. Bu hürriyet hayvanlara, nebatata, cemadata yani bitkilere ve cansız varlıklara verilmemiştir. İnsana verilmiştir. Cinlere verilmiştir. Ama bu hürriyet iki tarafı keskin bıçak gibidir. İki tarafı keskin bıçak gibidir. Bu hürriyeti aklın ışığında Vahyin ışığında, Kur'an'ın ışığında, Peygamberimizin hadislerinin ışığında, Sünnetinin ışığında kullanmayan bir insan, o bıçağı göğsüne saplayan ve kendini telef eden, helak eden insandır. O yüzden Allah-u Teala, inna arzna al-amanete, al al al biz emaneti yani bu emanet nedir? Akıl ve cüz'i irade, hürriyet, hürriyet, özgürlük, hareket özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, aksiyon özgürlüğü, karar verebilme özgürlüğü yani insanda var olan o hasletlerin özgürlüğü. Biz bu özgürlüğü ve bu özgürlüğün gerektireceği kulluk borcunu, kulluk emanetini göklere sunduk. Yere sunduk. vel dağlara da sunduk. Fe'ebeyne eyyehmilneha fe'eşfakne minha Onlar ne yaptılar? Kabul edemeyiz ya Rabbi dediler bu kulluğu. Bize akıl da verme. Bize cüz'i irade, özgürlüğü, hürriyeti de verme. Çünkü bunları verdiğin zaman kulluk görevinde vereceksin. Hayrı ve şerri birbirinden ayırın. Hayırdan yana olun, şerden yana olmayın diyeceksin. Belki de biz bu verilen emaneti, bu verilen özgürlüğü Yerinde kullanamayız da lehimizde olmaz, aleyhimizde olur. Kendi kendimizi helak ederiz diye korkarak bu emaneti almaktan sakınmışlardır. Ancak فَحَمَلَهَا insan Bu emaneti insan sırtına yüklenmiştir. Ben yaparım demiştir. Bunu yaptığı zaman ne de zalimdir ne de cahildir. Çünkü sen bu emaneti kabul ediyorsun. Ama bu emaneti koruyamadığın zaman halin nice olacak. Değil mi? Komşun geldi. Sana dedi ki 100 bin dolar para var evde. Şu parayı emanet olarak sana veriyorum. Ben onu koruyamam. Tereddüzsüz alır mısın? Ya al sen getir tamam sorun yok. Der misin? Diyemezsin ya. Kardeşim dersin. Ya eve hırsız gidebilir. Ev yangın bir şey olur, bir telef olur, ne bileyim kaybolur ya. Ben bu sorumluluğun altına giremem lütfen. Git başka bir yere koy dersin değil mi? Ama bundan daha sorumluluğu olacağımız bir şey var. Nedir o? Kulluk sorumluluğu. Kulluk sorumluluğunun yerine getiremediğin zaman ebedi cehennemde yanma var. Sonu yok. Ebedi cehennemde yanma var. Buna rağmen bu sorumluluğu insan oğlu Sırtlanmış üstlenmiş yüklenmiş Neden bunu yaptı Çünkü cahildir ha Zalimdir Öyle var mı Yiğitlik böyle ya yaparım ben ederim e Yaparsan edersin. hadi buyur bakalım Hadi bakalım yok Tık yok Bakın toplumda Cennetin yolunda gidenler mi fazla Cehennemin yolunda gidenler mi fazla Nefsinin emrinde olanlar mı fazla Allah'ın ve Resulü'nün emrinde olanlar mı fazla? Bir bakın bu emaneti yüklenmişiz ama maalesef yerine getiremiyoruz. Cahilliğinizden dolayı zalimliğimizden dolayı. Evet. Değerli kardeşlerim bu emaneti Yüce Rabbim kulluk emanetini en güzel şekilde İfa eden Kullardan olmayı bizlere nasip eylesin Konumuz Esasen İslam'da Birlik ve beraberlik Ruhu olacak O yüzden Tekrar ana konumuza dönmek istiyorum Konuyla ilgili İslam'ın dayanışmaya Birliğe beraberliğe Vermiş olduğu önem ile ilgili Bir başka ayeti de şu şekilde sizlere arz etmek istiyorum. Wati Allah ve Rasule, Walla tenazgu, ftebshelu, wtazhabarihukum, Wacbiru, Inna Allaha ma'as sabirin. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki Allah'a ve Resulüne itaat edin. Onların emirlerine uyun, yasaklarından sakının, tavsiyelerini alın, tavsiyeleriyle amel edin. Kaçının dediği. Bırakın dediği şeylerden de uzaklaşın. وَلَا تَنَازَعُ Aranızda nizaya düşmeyin. فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ Aranızda nizaya düşerseniz, kaybedersiniz, yapamazsınız, o huzuru bir daha bulamazsınız, iyilik edemezsiniz, medeniyet kuramazsınız, Güçlü kuvvetli olamazsınız. Düşmana karşı ayakta duramazsınız. Hiçbir kıymetiniz kalmaz. Hiçbir gücünüz kalmaz. Hiçbir şeyi halledecek durumda kalmazsınız. Bir tarafta güçsüz, iradesiz atılmış bir şekilde kalıverirsiniz. O yüzden Allahu Teala diyor ki: "Allah'a Resulüne itaat edin." Eğer Allah'a ve Resulüne itaat etmezseniz aranızda nizaya düşersiniz. Allah'ın dediği olsun kardeşim, Resulünün dediği olsun burada demediğin zaman kaç milyar insan varsa o kadar akıl var. Hepsi benim dediğim olsun der, hepsi birbirinin boğazına sarılır. Benim dediğim olacak çünkü benim dediğim daha doğru. O der benim dediğim olacak çünkü benim dediğim daha doğru o der ben haklıyım, o der ben haklıyım. İnsanlar kavga ederler, niza ederler, nizaya düşerler ve aralarında birlik, beraberlik, dayanışma, saygı, sevgi kalmaz. Bu kalmayınca da medeniyetler kurulmaz, devletler kurulmaz, toplumlar inşa edilmez, aileler kalmaz, aileler inşa edilmez. Büyük küçüğünü sevmez, küçük büyüğünü tanımaz. Böyle olur. O yüzden Müslümanlar o kimselerdir ki aralarında bir anlaşmazlık söz konusu olduğu zaman Allah'ın dediği olsun diyenlerdir, Resulünün dediği olsun diyenlerdir Müslümanlar. Benim dediğim olsun bu daha doğru diyenler Müslüman olamazlar. Müslümanlık teslimiyet gerektirir. Müslümanın diyen bir insan, ben Allah'a ve Resulüne teslim oldum. Aklımla teslim oldum, ruhumla teslim oldum, elimle, ayağımla teslim oldum, hareketlerimle, düşüncemle, fikrimle teslim oldum. Onlara uydum, diyor Müslüman. Müslümanlık bunu gerektiriyor. Müslümanlığın manası zaten budur. Teslimiyet, teslimiyet. Teslim olacaksın Allah'a. Aklın sarmadı diyelim. Aklın almadı diyelim bir konuda. Aklım almıyor öyleyse inkar edeyim demeyeceksin. Aklım almıyorsa bu ayette Kur'an'da sabitse benim aklımda bir problem var. Kur'an'da problem yok diyeceksin. Bazı insanlar diyor ki benim aklım bu ayeti almıyor. Dolayısıyla Kur'an'da problem var diyor. Öyle olur mu sen nasıl Müslümansın? Benim aklımda problem var diyeceksin. Çünkü Allah'ın aklıdır Kur'an. Allah'ın kelamıdır Kur'an. Seni yaratanın kelamıdır. Seni yaratanın koymuş olduğu düzendir, kanundur. Sen mi daha iyi bileceksin? Seni çamurdan yaratan Allah mı daha iyi bilecek? Sen kim oluyorsun? Allah'ın dediğini eleştireceksin. Resulünün dediğini eleştireceksin. Haddini bileceksin. Oluyor bazen imam efendiler, hoca efendiler Kürsü'den Faizle ilgili ayet okuyor Cemaatin içerisinden homurdananlar çıkıyor Ya kardeşim ya Allah'ın ayetini niye, niye homurdanıyorsun? Allah'ın ayeti okundu Amenna ve saddakna diyeceksin Niye? Hepimiz cehennem ateşinden Korkuyoruz değil mi? Elhamdülillah Korkuyoruz. Hepimiz cenneti Arzuluyoruz. Hepimiz Allah'ın Kulu olmak istiyoruz. Hepimiz nimetlerle, dünyada ve ahirette nimetlerle yaşamak istiyoruz. Mutlu olmak istiyoruz, huzurlu olmak istiyoruz. Ama bunun şartı var değerli kardeşlerim. Mutlu ve huzurlu olmak istiyorsan, dünyada ve ahirette mutlu ve huzurlu olmak istiyorsan, Allah'ın sevdiği, saydığı kul olmak istiyorsan, O'nun nimet verdiği kulların zümresinden olmak istiyorsan, salihlerden olmak istiyorsan, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından olmak istiyorsan, onun havzı kereminin etrafında toplanacak olan o mesut, mesrur, sevinçli, yüzü aydınlık olan kulların zümresinden, cemaatinden, grubundan olmak istiyorsan, o gruba dahil olmak istiyorsan, Kevser'den içmek istiyorsan, Firdevs-i cennetlerinde nimetlenmek istiyorsan, burnunu kıracaksın. Ayet okunduğu zaman, âmennâ ve sattaknâ diyeceksin. İman ettik. Biz hatalıyız, Kur'an hatalı olmaz diyeceksin. Bazı yerlerde tesettürle ilgili konuşuyoruz. Adam çıkıyor, hoca efendim ne işin var senin tesettürle konuşuyorsun? Milletin giyimine, kuşamına ne karışıyorsun? Ya ben karışmıyorum, okudum ayet-i Allah karışıyor. Allah kuluna karışmayacak da kim karışacak? Allah'ın yaratmış olduğu kul bu ya. Başın boş değilsin ki. Allah seni yaratmış, yoktan var etmiş, bir çamurdan yaratmış, bir nutfeden yaratmış. <gülüyor> Hızla atılan bir meniden yaratmış. Bir nutfeden yaratmış. Nasıl oluyor da Allah'ın ayetlerine karşı böbürleniyor bir insan? Bunu anlamak gerçekten çok zor. Allah'ın ayetleri okunduğunda onu bunu, hocayı efendim taşlamaya gerek yok. Amenna diyeceğiz Müslümanlar. Amenna, iman ettik diyeceğiz. Sana ne kardeşim o işlerden konuşuyorsun? Ne işin var senin faizle? Ne işin var senin tesettürle? Ne işin var zinadan konuşuyorsun? Başka işin mi yok? Demeyeceğiz. Bizim işimiz bunlardan bahsetmek. Evet, tam da bizim işimiz faizin haram olduğundan bahsetmek. Bizim işimiz zinanın haram olduğundan bahsetmek. Bizim işimiz açıklığın, saçıklığın Kur'an'da yasaklandığından bahsetmek. Evet. Müslüman olan herkes, her mümin Kur'an'a teslim olmak zorunda. Bu ayetleri Kur'an'dan çıkarıp atmamız mümkün mü? Eğer atarsak Yahudiler gibi oluruz ya. Hristiyanlar gibi oluruz. Bakın ellerinde bir kitap kalmamış. Yok. Yok ellerinde sağlam bir İncil var mı? Sağlam bir zebur, sağlam bir tevrat var mı? Yok. Neden? Bozmuşlar. Herkes kendi kafasına göre tevrat yazmış. Beğenmemiş tevratı. Kendi kafasına göre uydurmuş. Ayetlerin içerisine ayet katmışlar. Parantez açmışlar. Efendim illâlar koymuşlar. İstisnalar yapmışlar. Eklemeler yapmışlar. Allah'ın tevratı olmuş bir maskara. O yüzden Kur'an-ı Kerim geldi zaten. Bunlar bozulduğu için. İncil bozulduğu için Kur'an-ı Kerim'e ihtiyaç hasıl oldu. Değil mi? Eğer insanlar bozulmamış olsaydı ahır zaman peygamberinin gelmesine ihtiyaç var mıydı? Yok. Ahır zaman peygamberi geldi. Geçmiş ümmetlerin bozmuş olduğu vahyi, kitabı yeniledi. Ve biz Artık bilmeliyiz ki kıyamete kadar peygamber gelmeyecek. Kıyamete kadar yeni bir kitap gelmeyecek. O yüzden elimizdeki kitaba sahip çıkmamız lazım. O yüzden açtığımız parantezlerle, istisnalarla Kur'an-ı Kerim'i bozmamız mümkün değil. Hocam bu ayet çok ağır geliyor. Yahu yok mu şuraya bir şey ekleyelim, bir istisna koyalım. Ağır geliyor bize. Demeyeceğiz. Müslüman olduk diyeceğiz teslim olduk diyeceğiz. Eğer öyle dersek, eğer baş kaldırırsak halimiz Yahudilerin, Hristiyanın yani yolunu kaybeden, dinini kaybeden, kitabını kaybeden Allah'ın kendilerine gazap ettiği, Allah'ın kendilerini sapık olarak nitelediği gördüğü kitlelerden ol oluruz. Allah korusun. O yüzden elimizde Kur'an. Buna saygı göstereceğiz. Ayetlerine saygı göstereceğiz. İman ettik diyeceğiz. Müslümanlık bunu gerektirir. Ha olur adam iman etmemiştir. O, o ayrı mesele. Onun bizim meclislerde işi, işi yok. Bizim meclisimizde Kur'an'ı kabul etmeyen adamın işi yok. Öyle. Kur'an'ın ayetlerine karşı burun büken bir insanın ne işi var mescitte? Olmaz ya. Kur'an... Müslümanlığın şartıdır bu Kur'an'ı bilmek, iman etmek, her harfine, her emrine boyun bükmek, her emrine razı olmak, katten yürekten teslimiyet göstermek, Müslüman olmanın şartıdır, şartıdır, şartıdır. Bir harfini inkar etsen kafir olursun. Bir harf. O yüzden mümin olmak için inkar etmemek lazım. İman etmek lazım. Tasdik etmek lazım. Âmenna ve saddakna demek lazım değerli kardeşlerim. Bu iman olmazsa olma şartıdır. Bunu hepimiz biliyoruz ve buna göre hareket ediyoruz hep beraber inşallah. Ve <gülüyor> tezheberihikum <Gülüyor> <gülüyor> Eğer Kur'an'ı, eğer Allah'ın emirlerini, eğer Resulullah'ın emirlerini aranızda üstün tutmazsanız, bu emirlere uymazsanız aranızda niza olduğunda hakem olarak Allah'ı tayin etmezseniz hakem olarak Resulullah'ı tayin etmezseniz gücünüz, kudretiniz kaybolur, nizaya düşersiniz. Allah'ın rahmeti sizden çekilir, alınır. Dünyada iflah olmazsınız. Başınız beladan kurtulmaz. Düşmanların maskarası olursunuz. Düşmanların oyuncu haline gelirsiniz. Düşmanlar sizi köle pazarlarında pazarlar, satarlar. O yüzden birlik, beraberlik her zaman. Birlik, beraberlik, kardeşlik ruhunu yaşamamız lazım. Nizaya düşmememiz lazım. Gücümüzü kaybetmememiz lazım. Milletimize, devletimize sahip çıkmamız lazım. Dinimize, ezanımıza, Kur'an'ımıza Bizi ayakta tutan bu kutsal değerlere sahip çıkmamız lazım. Etrafında topla, toplanmamız lazım. Bilmeliyiz ki Müslüman'ın Müslüman'dan başka dostu yok. Bakmayın siz dışarıdan gelen gazellere. Efendim biz de insan haklarına saygılıyız da biz İslam alemine işte demokrasiyi götürmek istiyoruz da şunu insanlık sevgisini, insanlığı götürmek istiyoruz, medeniyeti götürmek istiyoruz diyenler maalesef İslam alemine kötülükten başkasını götürmediler. Bakın nere girdiyseler orada insanların elleri birbirinin yakasına düştü. Şii, Sunni birbirine düştü. Önceden böyle miydi? E değildi. O kadar o memleketlerde Şiilerle, Sünniler barış içerisinde yaşıyorlardı. Ne oldu da bugün birbirlerinin kanını akıtıyorlar? Ne oldu? Kim yaptı bunu ya? Hani barış getirecektiniz? Medeniyet getirecektiniz? Demokrasi getirecektiniz? Maalesef getirmediniz. İnsanları perişan ettiniz. İnsanları birbirine düşürdünüz. Fitne tohumları ektiniz. O yüzden bizim değerli müminler Bizim bizden başka dostumuz yok. Müslüman'ın Müslüman'dan başka dostu yok. İnsanlığı, sevgiyi dışarıdan değil, kendi içimizde arayalım. Birlik beraberliğimizde arayalım. İnancımızda, kutsal değerlerimizde arayalım. Ve birbirimizi sevmeye mecburuz. Birbirimizle kenetlenmeye mecburuz. Birbirimizi aşırı derecede yaralayacak şekilde eleştirmeyelim. Birbirimize silah çekmeyelim Kardeş olduğumuzu unutmayalım Bu şehirler bizim İstanbul bizim Ankara bizim İzmir bizim Tekirdağ bizim Biz yaşıyoruz bu memleketlerde Vatanımız bizim bu Bu vatan toprağının içerisinde Birlik beraberlik içerisinde Huzur içerisinde yaşamak lazım Asla birbirimize düşman olmamalıyız aramıza mikroplar soktular ırkçılık soktular milliyetçilik soktular insanları birbirine düşürdüler yok kardeşim ya İslam'dan başka milliyetçilik yok hepimiz Müslümanız hepimiz birinci sınıf insanız hepimiz kardeşiz Türk'üyle, Kürd'üyle, Arab'ıyla, Çerkezi, Laz'ıyla, hepsiyle aramızda ayrı gayrı yok birinci sınıf Allah'ın kullarıyız devlet nezdinde, hukuk nezdinde birinci sınıf insanız ayrım kayrım yok. Birbirine üstün değil. Ben senden üstünüm, sen benden üstünsün kavgası İslam aleminde verilemez. Müslüman toprağında verilemez. İslam ülkesinde verilemez. Kur'an'a tabi olan, kıblesi bir olan, omuz omuza cemaate duran, kıbleye dönen imamıyla birlikte hep beraber rükûya giden, secdeye giden, kıyama duran insanlar dışarı çıktığımızda neden birbirimizi eleştirelim? Neden birbirimize girelim? Birlik, beraberlik içerisinde olmamız lazım. Tıpkı namazda olduğumuz gibi, omuz omuza olmamız lazım. Çünkü Tıpkı saflarda olduğumuz gibi Kur'an'a tabi olmamız lazım. Tıpkı namazda tabi olduğumuz gibi. Bu böyle olmazsa bunun çözüm yolu yok. Bakınız, kandırılan gençler birçok yani ülkemizin altyapısını tahrip ediyorlar. Ülkemizin varlıklarını, ağacını, kaldırımını, efendim dükkanını, esnafını tahrip ediyorlar değil mi? Kime zarar bu? Birbirlerinin canına kıyıyorlar. Kime zarar bu? Bize zarar. E ne oldu da böyle oldu? Neden? Bin yıldır barış içerisinde yaşayan bir millet nasıl oldu da bu şekilde ayrımcılığa kayırımcılığa düştü. Demek ki dışarıdan müdahale var. Dışarıdan bizim renklerimizi öne sürerek, ırklarımızı öne sürerek, mezheplerimizi öne sürerek bizi kaşıyanlar var. Bizi birbirimize düşürmek isteyenler var. Bak birçok casus İslam ülkesinde çalışıyor. Adı gazeteci, bilmem neci, bilmem neci. Hepsi casus. Hepsi görevli, hepsi ajan. Birbirimize düşürmek için uğraşıyorlar. Memleket bizim ya. Bizim bir tane memleketimiz var daha yok. Bu memleketin bir fidan ağacını yaksak hepimizin ciğeri yanar. İçimizden birine kurşun sıkılması bütün topluma kurşun sıkılması gibidir. Bir kıvılcım ateş bütün ülkeyi sarabilir Allah korusun. O yüzden aklımızı başımıza almamız lazım. Bize sahip çıkan sırtımızı sıvazlayan batı, Bizim dostumuz değil. Birimizin sırtını okşuyor. Hadi sen vur arkandayım diyor. Öbürüne de diyor ki bak bak sana baş kaldırıyor. Sen güçlüsün. Hadi sen ona vur diyor. Ne yapacak namussuz? Seyredecek. Bizi birimize düşürerek üzerimizden menfaat devşirecek. O yüzden çok dikkatli olmamız lazım değerli kardeşlerim. Vosbiru sabırlı olun hak yolda İman yolunda, Kur'an yolunda sabırlı olun. Sabırla Kur'an'a sarılın. Sabırla İslam'a sarılın. İnnallâhe maas sabirin. Muhakkak ki Allah sabırlılarla beraberdir. sabredenlerle beraberdir. Değerli kardeşlerim, Bir ayet daha okuduktan sonra sohbetimi noktalayacağım. İnşallah. Bu ayeti kerimede Yüce Rabbimiz buyuruyor ki Ya eyyühen nas Ey insanlar İnna halaknâkum min dekerin ve unthâ Muhakkak biz sizi bir erkekten ve bir de dişiden yarattık. Ve c'alnâkum şu'ûben ve kabâile. Sizi kabile kabile yarattık. Kabile kabile yarattık. Halk halk yarattık. Grup grup yarattık. Di <gülüyor> tanarufû Birbirinizi tanımanız, tanımanız için bunu yaptık. Başka bir şey için değil. Beyaz ırk, siyah ırka üstün olsun diye değil. İnsanlar birbirlerini tanısınlar diye. Tanımak için bu yapılmıştır. Allah böyle buyuruyor. İnne ekremekum indallâhi etkâkum Sizin en üstün olanınız Allah'tan en çok sakınanınızdır. Allah'a en çok saygı göstereninizdir Allah'ı en çok seveninizdir Sizin en üstününüz İsterse zincir olsun İsterse fakir fukara olsun İsterse dağda çoban olsun İsterse naçar olsun Hasta olsun sökel olsun Engelli olsun Kör olsun topol olsun fark etmez Allah'tan en çok korkanınız Allah'a en çok seveniniz Allah katında en üstündür Allah sizin Renklerinize bakmaz Zenginliklerinize, makamlarınıza bakmaz. Allah sizin kalplerinize bakar. Kalplerdeki Allah sevgisine bakar, iman şuruna bakar. İnna Allah'a alimun khabeed. Muakkak ki Allah her şeyi en ince teferruatına kadar en iyi şekilde bilendir ve Allah bütün yarattıkları konusunda en çok Tecrübeye sahip olandır Her şeyi en ince noktasına kadar bilendir Onun ilminden Hiçbir şey Kaybolmaz Uzaklaşmaz O her şeyi bilen Her şeyi idrak eden En ince noktasına kadar Tahlil eden Bilen haberdar olandır Öyleyse kalplerimize dikkat edelim Allah'ın sevgisinin Orada yerleşmesi için Gayret sarf edelim Birbirimize asla düşmeyelim, kardeş olduğumuzu asla unutmayalım. Yüce Rabbimiz bize, ümmetimize birlik, beraberlik nasip eylesin. Kardeşlik ruhunu nasip eylesin. Her türlü fitneden, fesattan bizleri uzak eylesin, emin eylesin. Vatanımıza, milletimize sağlık, selamet, afiyet, birlik nasip eylesin. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الفاتح